ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. İklim için programı başlıyor. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve dinleyicimiz destekçimiz Ayhan Çelik'e de çok teşekkür ederek başlayalım Evet iklim için programında Paris için bir takip çalışması fikri takip çalışması diye de alt başlığımız var Tam da şimdi ben beklenmedik bir yerden iklim meselesine de bağlamanın e, tuhaf bir şekilde zamanı olduğunu söyleyebiliriz önemli bir e, kitap yayınlandı bill macguire'ın hot house earth diye yani sera dünya adını taşıyan evet. ve e, bir en, alt başlığı da an inhabitants guide yani e, bir dünya sakininin rehberi diye sera e, şartlarında dünyada neler yapılabileceği tehlikede olan tamamen tehlikede olan bir gezegende evet. Tamamen kendimizin yani insanlar olarak e, sistemin yarattığı bir sera etkisinin içinde giderek yok oluşa doğru gitmenin e, yollarını gittiğimizin yollarını gösteren çok çarpıcı özlü bir kitap Icon Yayınları tarafından Hot Science onun Hot Science adlı bölümü tarafından yayınlanmış. Birkaç ay önce yayınlanmış bir kitap. Kendisi de Bill McQuarr, jeofizik ve iklim tehlikeleri üzerinde uzmanlaşmış bir profesör. İklim krizi üzerine sayısız araştırmaya imza atmış birisi. Şimdi onun bu kitabın çok ilginç bölümlerinden bir tanesi. Yedinci bölümü. Bu son dakika golleri diye çevirebileceğimiz beklenmedik sonuçlar. Yani iyi başlayıp kötü biten durumlardan bahsediyor. Ve yani binlerce araştırmacının bu alanda çalışan yaptığı araştırmalara ve müthiş veri biriktirilmiş olmasına rağmen hala iklim değişikliği biliminde iyi anlaşılamayan ve tam da nasıl çalıştığı ...mekanizmalarının nasıl çalıştığını kolay kolay ortaya koyamadığımız noktalar var. Bazı durumlarda bunlar işte birer son dakika golü olarak karşımıza çıkabiliyor. Yani sonuçlarını görmek mümkün değil. Önceden kolay değil. Ama büyük muazzam etkileri olabilir. Sonuçları da olabilir. İklim değişikliğini çok daha yıkımını, iklim krizini çok daha kötüye getirebilecek noktalar Bunlardan en e, ziyade en çok e, rahatsızlık verebilecek olanları, kaygı verici olanları da saymış. İşte Stream denen akımların e, değişikliği meselesinde çok e, bilinmeyen, bir türlü anlaşılamayan, anlaşılmamakta direnen şeyler var. Bu amok denen dalganın diyor mesela. E, bir ikinci nokta olarak ee, i̇şte bu karbon yutakları meselesinin iyi kavranamadığını maalesef ve bunun üzerine yapılan bütün araştırmalara rağmen işte Amazon ormanları başta olmak üzere, yağmur ormanları başta olmak üzere bunun geriye dönüşü bir kere geri döndü mü bir daha artık tekrar düzgüne dönüştürülememesinin ne kadar zor olduğunu gösteren fakat bunun kavranmasından zorluk çekildiğini gösteren ikinci bir nokta. Üçüncüsü de işte bu permafrost diye adlandırılan sürekli donmuş tabakanın özellikle Sibirya'da Kuzey kutbundaki kilometre bin, milyonlarca kilometre karelik alanlarda karbon e, kaynakların birdenbire onların çözülmesiyle, Metan bombalarının ortaya çıkmasını ve bunun dünya için ne muazzam ne yangınlar başta olmak üzere sonuçlar doğurabileceğini iyi kavramıyoruz hala diyor. Ve dördüncü bir nokta olarak da bizi şu günlerde iyice ilgilendirmesini bekleyeceğimiz bir şey var. O da yeryüzü, topraklar nasıl harekete geçer başlıklı yani sadece yer altından gelen büyük tehdit metan gazıyla sınırlı değil aslında daha sıcak bir dünyada iklim değişikliğinin yeryüzünde sarsıntılara depremlere yol açabilmesinin ve bunun çok artırabileceğini bu olasılığı volkanların indifa etmesini de buna da sebep olacağını ve tsunamilerine giderek beklenmedik liman şeylerde kıyı şeritlerinde Liman şehirlerinde vesaire büyük etkiler yaratabileceğini anlatıyor. Yani bunları kavramak çok kolay değil. Çünkü artık delilik çılgınlık anlamına da geleceğini biliyorum diye yazmış Bill McQuire. Ama maalesef gerçek diyor. Yani 20 bin yıl önce gezegen bir buz deposuydu. Bir kocaman buzdolabıydı. Ve 6 derece ortalamaydı santigrat kilometrelerce kalınlığında buz, buzullar Avrupa'nın ve Kuzey Amerika'nın çok büyük kısmını sarıyordu ve deniz seviyeleri de bugünkünden 130 metre aşağıdaydı diyor ama ondan sonraki bin, 15 bin yıl inanılmaz bir dönüşüm geçirdi gezegenimiz metamorfoz geçirdi ve şimdi gezegenimizin pardon medeniyetimizin büyüdüğü ve geliştiği bir ılımlı dönemden geçti diyor fakat bunun bazı sonuçları var diyor işte en önemli dinamik dünya tarihinin en önemli dinamik dönemlerinden bir tanesi e, çok hızla yükselen şeylerin sıcaklıkların büyük buzulları böyle sıcak bir günde tereyağı gibi eritmesiydi diyor ve o zaman e, çağlayanlarca böyle büyük devasa e, su kaynakları yani çağlayanlar yarattı okyanus havzalarına döküldü ve bunun Burası önemli görünüyor bana anlattığında bir bilimci olarak onun anlattığı bir şey bu devasa buz ağırlığının kalkması özellikle yüksek tepelerde tepelik yerlerde dağlık bölgelerde yeryüzünün kabuğunun aşağı yukarı bir kilometre kadar bastırılması ...bastırılmış durumdayken... ...birden geri esnemesi... ...ve büyük... ...Kuzey Avrupa'da... ...beklenmedik... ...şeylere... ...depremlere yol açmasına yol açtı... ...ve aynı zamanda da... ...şimdi o güne kadar... ...o zamana kadar benzeri görülmemiş... ...mesela İzlanda'da... ...korkunç depremlere yol açtı... ...volkan... ...pardon... ...volkan patlamalarına yol açtı... ...indifalarına diyor... Yani Norveç'in de mesela kıyılarından büyük bir e, heyelan oldu çünkü hızla e, çözülen bir buz, buzun sonrası İskandinavya'da yükselmeye yol açtı ve ciddi bir tsunami de Shetland adalarına ve Britanya'nın doğu kıyısına tsunami vurdu, vurmasına yol açtı diyor. Yani bu yükselen e, deniz seviyelerinin e, yüklediği büyük yer kabuğu üzerine yüklediği büyük yük, de, deprem ve volkan e, patlamalarına hangi bölgelerde kıyı bölgelerinde yol açtı diyor. Bu çok Dizginç bir şey yani kuzeyde buzların eriyip gitmesinin o yükselen şeyleri patlatması mümkün görünürken kıyılarda neden öyle deniz kıyılarında sahil bölgelerinde diye düşünürken onu da izah ediyor yani bu buzul sonrası dünyada jeoloji küresel ısıtmanın bir sonucu olarak Büyük değişiklikler olur. Yani bir yandan Grönland'daki büyük buzullar ve Antarktika'daki daha hızlı erirken kuzey ve güney kutuplarındaki ve deniz seviyelerinde yükselme ha, hızlanırken, artarken gezegenin kabuğu bir kere daha strese giriyor ve yüksek e, şeylerin yer değiştirmesi, büyük buz kütlelerinin ve su kütlelerinin yer değiştirmesi sonucunda pek çok değiş, deprem gibi şeylere yol açtığı artık kesinlikle biliniyor bilimsel olarak araştırmaların sonucu ortaya çıktı diyor. Mesela e, Güney Alaska'daki de e, uyuyan bir dev var. Yani e, Kömür madenindeki Kanarya diye de adlandırılıyor ya <gülüyor> bunun bir felaketin habercisi diyor. Bir yatay bir kilometrelik bir buz e, son yüzyıl yıl içinde eriyip gitmiş durumda ve bu büyük devasa yükün kalkması çok ciddi zaten arttırdı deprem faaliyetlerini diyor. Yani burada anlamanın en önemli noktası anlamamız gereken önemli noktalardan bir tanesi demiş Bill Maguire dinamik cevabı yani, şey şey sert tabakanın toprak tabakasının ya da jeosfer dediğimiz şeyin e, küresel ısıtmaya cevabı çok küçük e, çevresel değişikliklerin devasa muazzam sonuçları olabileceği bunun muhakkak kavranması gerekiyor fizikte yani e, bir yer e, deprem olduğu zaman ve tetiklendiği zaman bir fay o ya da Volkan volkanın üzerindeki magma dolu bir toprağın üzerindeki toprağın tetiklenmesi harekete geçirilmesi birden patlamalara yol açar diyor. Ve o zaman işte e, bilimde bu fizik biliminde çok e, iyi kavrammayan kavraması güç olan şey küçücük bir etkinin çok büyük bir tepkiye yol açan bir sistem olmasıdır diyor. Yani o ölümcül, potansiyel olarak ölümcül jeolojik hareketlere yol açıyor. Gayet hızlanan su yükselmeleri, seviyeleri ve aşırı hava durumları çok daha büyük patlamalara yol açabilecek bu kavranmış bir şey değil diyor. İkinci olarak da bu tepelerde olan şey deniz kenarlarında da çok yani yüksek dağ tepelerinin sıra dağların yanı sıra deniz kenarındaki bölgelerde aynı şekilde bir de kutup bölgelerinde buzulların en çok kaybedildiği buzun kaybedildiği yerlerde. Özellikle şeye baktım tabi kitapta ben de bu özel depremden sonra kitaba dönüp tekrar baktık. Daha sonra şunu yazdığını gördüm 110. sayfada e, kıyı bölgeleri ki mesela işte Hatay, İskenderun Limanı vesaire kıyılara çok e, yakın bölgeler. E, dünyanın büyük bütün mega şehirlerinin de birçoğunun bulunduğu kıyısal bölgeler genellikle e, böyle tektonik levha. ...hareketlilikleriyle sınırlı ve sonuç olarak pek çok aktif volkanların ve deniz şeylerinin deprem paylarının çoğuçası paylarına düşen yerler olarak görülüyor. Ve eğer bunlar tetiklenirse bir şekilde sıcaklık farklarıyla vesaire... O zaman e, yeryüzünün kabuğunu çok hızlı bir şekilde harekete geçirebilecek e, durumda volkanik patlamalara yol açacağını öyle çok zor diye düşünmek e, düşünmeyin. Mesela Alaska'daki Pablo Volkanı, Pavlov Volkanı son derece parlak bir örnek veriyor ve muazzam bir sonuç verdi diyor. Aynı zamanda Kaliforniya'nın San Andreas fayıda ayrı bir kıyılardaki durumların nasıl patlayacağını da ve depremlere yol açacağını da yani yükselen tansiyonun gerilimin fayı çok daha kolay kırılır hale getireceğini söylüyor. Yani sonuç olarak bütün şeyi ciddi bir şekilde somut dünyanın dünya diğer kürenin küresel ısıtma olayına ya da küresel ısınma diyelim çok beklenmedik sonuçlarını şimdi hızla görmeye başladık son zamanlarda ve iklim birçok insanın kavram hala kavramadığını hatta bazı iklim bilimcilerinin bile bu netlikte göremediklerini tespit etmek zorundayım diyor ama ne var ki demiş de, bu kitabın sözünü ettiğimiz kitabın 8. bölümünde bitirirken bölümü pardon 7. bölümünü bitirirken 112. sayfada diyor ki bu kolay kavranmıyor ama mutlaka iklim bilimcilerin bile bir kısmı tam yeterince kavradıklarını göstermiyorlar. Bununla birlikte o kadar nettir ki artık biz çocuklarımıza ve onların çocuklarına yani torunlarımıza Sadece çok daha sıcak bir dünya değil, jeolojik olarak çok daha kırılgan, patlayan, dökülen bir dünya mirası bırakmaktayız. Onun için bu fosil yakıtlar mücadelesi bunların yasaklanması için hayati önemi olan bir noktada bu diyor. Tam deprem sırasında bu da Hot House Earth kitabında aklıma geldi ve dönüp o bölümü bir kez daha gözden geçirince bunları paylaşmak istedim dinleyicilerle. Ben de birkaç tane güzel haber vereyim Ömer abi. Hı hı. Zaten kötü haberlerin içinde yüzüyoruz. Ee, Türkiye'nin 498. kuş türü Karabaşlı Çulva Kuşu oldu. Bu geçen hı hı. sene, geçtiğimiz yıl ee, Iğdır'da Halkalanmıştı ve dünyanın en nadir kuşlarından biri olarak kabul ediliyor. Yolu buraya düşmüştü. Onun makalesi geçtiğimiz günlerde çıktı, geçtiğimiz haftanın içinde çıktı. Ve resmi olarak Türkiye'nin 498. kuş türü oldu. Bu arada geçtiğimiz hafta yine birkaç güzel haber geldi. Bunlardan bir tanesi leopardan geldi. Ee, uzun süre aramıştık e, ama bulamamıştık e, ancak öldüğünde varlığını ve yaşadığından e, haberdar olurduk ama geçen yıl e, bulundu ve ilk defa net bir şekilde görüntüleri Şırnak civarında e, kaydedildi ve Leopold'un Türkiye'de yaşadığı netleşti ve canlı olarak gezdiği netleşti. Ardından araştırmalar daha da genişletildi ve daha da genişletildikçe güzel haberler gelmeye başladı. En son işte geçtiğimiz günlerde e, Hasan Keyif civarında ki buna ayrı bir parantez açmak gerekiyor. E, Hasan Keyif civarında tekrar e, bu ve son Dağı'nda Karliopar'ını e, gördük, kaydettik. Çok net çok da güzel görüntülerdi. Bu arada tabii Hasankeyf'e bir parantez açmak lazım. Orası çok uzun süredir e, bu canlının yaşam alanı olarak biliniyordu ve kabul ediliyordu. Özellikle Cicle Vadisi, Hasankeyf'i sular altında bırakan, uluslararası ile sular altında kalan Cicle Vadisi. Bu hayvanın yaşayabileceği Türkiye'deki çok nadir ve ender yerlerden biriydi diyorduk. Ve e, bu noktada tekrarlar raporun görülmüş olması... Ama o devasa 400 kilometrelik inanılmaz vadinin de tam e, Leopar'ın yaşayabileceği vadinin de yok olmuş olması. Evet, ee, artık bir daha geri gelmeyecek şekilde suların altına kaldı, kayboldu, gitti değil mi? Evet, evet. Ne yazık ki maalesef öyle oldu. Ee, bir başka önemli gelişme de geçen hafta yine e, bugün e, belki bahsedecektik yine... Ee, Türkiye'deki e, kış koşullarının yumuşak geçmesi nedeniyle doğada çok enteresan, tuhaf şeyler olmaya başladı. Biraz bunlardan e, bahsetmek gerekiyor. E, i̇şte bugün her ne kadar kış gelmiş gözükse ve kar yağıyor olsa da İstanbul'a aslında bu nefs, e, me, nefsin normallerinin çok çok aşıldığı bir dönem yaşıyoruz uzun süre kış olmadı bu kış olmaması doğada da enteresan yansımalara neden oldu onlardan bir tanesi normalde kışın buraya gelmesi gereken canlılar özellikle kuşlar onlar hareket kabiliyeti yüksek olduğu için her şeye ani tepki verebiliyorlar Kuşlar gelmediler e, ilginç bir şekilde yani kışın etrafımızda görmemiz gereken kuşlardan bazılarını maalesef görmedik e, Gediz deltası onun dışında Büyük Menderes deltası Vafa Gölü Milas Tuzla Köyceğiz Gölü e, Bakır Çay deltası Tahtalı Barajı Küçük Menderes deltası gibi noktalarda her yıl kış ortası kuş sayımları yapılır. Ee, Türkiye'deki tüm sulak alanlarda yapılıyor. Benim bu bahsettiğim Ege bölgesinde yapılan sayımlarda, kış ortası kuş sayımlarında e, olağanüstü derecede popülasyonların düşük olduğu e, yani normalde bu mevsimde işte Köyceğiz Gölü'nde aslında on binlerce Sakarmeka'yı bir arada görmek gerekirken tek tük Sakarmeka'nın görüldüğü onun dışında bazı türlerin de e, bu yıl Türkiye'ye neredeyse hiç uğramadığı ortaya çıktı. E, bunlardan bazıları kıl kuyruk kuşu e, dediğimiz bir kuş var. E, yok denecek kadar bu sene az. Kaşık kaga denen bir kuş var. Yok denecek kadar az. E, Fiyu denen bir kuş var. Bunlar genellikle ördekler ve su kuşları var. E, Çamurcun yine Türk, bu yıl Türkiye'ye yolu düşmeyen kuşlardan bir tanesi. Sulak alanlarda çok az görülüyor. Bu bunlar ördekler aslında, bu su kuşu dediğim şeyler. Peki bu su kuşlarının bu kadar az gelmelerinin bir sebebi de herhalde. Tuzgül başta olmak üzere kurumalar, kuraklıklar değil mi? Öyle mi? O, o, ona da ayrıca bakıldı bu sene Ömer abi. Yani bunun bunların gelmemesinin nedeni kuzeyde kış kış olmaması, yeterince evet. kış olmaması. Dolayısıyla göç etme gereği görmüyorlar ve yolları buraya düşmüyor. Aslında düşündüğünüzde binlerce ve belki de işte on binlerce yıllık bir ritüel değişiyor aslında. Çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. Ee, kuruyan göllere de bakmışlar Ömer abi. Çok işler acıtı, acıtan bir örnek var. Marmara Gölü geçtiğimiz yıl kurumuştu. Ee, orası şimdi tarla olarak kullanılıyor. TİGEM tarafından ve köylüler tarafından kurumuş göl alanı. Oraya su kuşları gelmiş Ömer abi göl var diye. Ee, <gülüyor> etrafta ördekler görmüşler göle gelen ama maalesef ortada göl yok. Çok acı verici bir durum. Evet. yine Yine aynı şekilde bu kuş sayımları sırasında tabii çok e, sulak alanlar da ziyaret ediliyor ve durumları da görülüyor. E, ve bu kış ortası kuş sayımını yapan arkadaşlarımla konuştuğumda e, görüntünün işler acısı olduğu söyleniyordu. E, çok önemli sulak alanlarda Su seviyesinin çok büyük ölçüde düştüğü, önemli oranda düştüğü, e, yani sadece türlerin az uğraması değil olan türlerin de çok az sayıda olduğunu görüldüğü e, yönünde bir kayıt vardı. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında e, Türkiye'nin doğasında aslında olağanüstü şeyler e, yaşanıyor. Bir de, pardon sözünü kestim ama önemli bir güncel e, konu olarak da daha önce de konuştuğumuz bir şeye değinmek için Malatya Vali bu büyük deprem faciasından sonra Sultan Suyu Barajının tedbiran kademeli olarak boşaltılacağı gibi bir duyuruda bulundu. Bunun nasıl sonuçları olabilir diye de önümüzdeki günlerde belki de dikkatle izlememiz gereken şeylerden bir tanesi. Ne demek kademeli olarak boşaltılmak ya da boşaltılması ne anlama geliyor? E, biliyorsunuz Öber abi o bölge aynı zamanda Türkiye'nin en büyük barajlarına da sahipliği yapıyor evet. özellikle Fırat ve Dicle nedeniyle e, bir sürü baraj kurulu e, suların önünde e, ve <gülüyor> meydana gelen deprem işin açıkçası benim aklıma da ilk bu durumu getirmişti ya oradaki barajların durumu nedir acaba başka bir felaket yaşanır mı çünkü baraj demek aslında olduğu noktadan itibaren yukarısını suyla boğup, aşağısını susuzlukta kurutmak demek. O suyun birden bire tekrar nehir yatağında hareket ediyor olması da daha büyük felaketlere de yol açabiliyor. Tüm barajlar incelermiş. Bir tane barajda hem enine hem boyuna bir takım çatlaklar olduğu ifade edilmiş. Dolayısıyla barajın topladığı su. E, boşaltılıp duvar üzerindeki yük e, hafifletilecek e, bu çatlaklardan ve şeylerden dolayı e, bu aslında şey e, çok büyük bir risk çok büyük bir tehdit özellikle baraj duvarının alt tarafındaki yerleşim e, ve e, canlılar için sadece insanlar için değil o nehir yatağını kullanan o vadiyi kullanan tüm canlılar için büyük bir tehdit evet, onu kontrollü zaten. olarak Evet sonuçlarını kaygıyla ve büyük bir dikkatle incelemeye ve konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Süreyi bitirdik maalesef. Peki bitti hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın görüşmek üzere.